Söyleyeceğim biraz sonra adını anacağım şairlerle karşılaştığımda o kalabalık meydanda mahşerde efendim sizi alkışladılar diyeceğim önce Nabi'yi sonra Şeyh Galibi sonra Baki'yi sizler adına selam diyeceğim. sizlerin ona gösterdiğiniz iltifatı kendilerine bir postacı gibi götüreceğim yaptığımız iş eskilerin deyişiyle nakulane asar raviyane ahbar olmaktır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 ...ana vatanımızın cennet olmasından ileri gelen bir husustur. Nerelisin kardeşim? Cennetliyim. Her babam Adem Oralı yani babadan dolayı kütük orada kayıtlı <gülüyor> cennetliyiz. Aşkta üç kahraman vardır. Seven, sevilen ve arada problem olan. Aşık maşuk rakip. Gülbülbül diken Ferhat Şirin Hüsrev. Biraz ak saçlı olanların hatırlayabilecekleri Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Erol Taş... Daima bir üçüncü kişi vardır. Rakiptir, problemdir, aşka güçlük çıkarır. Onunla yapılan mücadele insanı yüceltir ve bunun kültürümüzdeki... Deruni, tesavvufi ifade biçimi teberri olmadan tevelli olmaz diye dört kelimeyle özetleni vermiştir. Yani siz zararlı olandan, kötü olandan, hayırsız olandan uzaklaşmadıkça güzele yaklaşamazsınız. Bu bir yolculuktur ve daima bakmanız gereken şudur. Işığın neresindeyim? Karşısında mı? Yoksa onu arkama mı aldım? Eğer ışığı arkanıza aldınızsa gölgeni öm ömür boyu takip eder, peşi sıra koşar ama asla yetişemezsiniz. Işığa dönen ise gölgeyi peşine tak. Herkesle her şey onun peşindedir. Rakip dedik, rakibi tanımak lazım. Necip Fazıl Kısakürek merhum, Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın demişti. Eski derdin yeni terennüm biçimidir. Bu bir aşk hikayesidir. Vaktiyle bunu o kelimelerle, o kadro içinde, vezinle, aruzla söylüyorlardı. Şimdi başka bir biçimde söylüyorlar ama hikaye değişmiyor. Kanuni merhumun dediği gibidir. Cümlenin maksudu bir ama rivayet muhtelif. Herkes aynı şeyi anlatıyor, herkes aynı derdi terennüm ediyor ama söyleyiş biçimi farklı. Adam sadece köyde yaşamış, ömrü boyunca harfi görmemiş, kalemi görmemiş, mürekkep yalamamışsa, kendisini mest eden güzeli gördüğü zaman maşallah çınar ağacı gibi diye övebilir. Ar ar. Öte yandan okumuş yazmış olan da aynı güzele bakar ve der ki Elif gibi. Ar ar dedi kaddi dildara kimi elif, cümlenin maksulu bir ama rivayet muhtelif. Peki Necip Fazıl kısa kürek merhumun, ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın, gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın, ne kastetmektedir. Eski bir şairi de benzerini söyletelim, aynı manayı aruz tarzında dinleyelim. Sonra da açmaya çalışalım, mikroskop altına yatıralım, bakalım neler göreceğiz. Mesela Sabit merhum, Lofçalı Sabit, 1712'de vefat etti. 302 sene olmuş, epey olmuş. O da diyor ki, ''Meydana geldin, naşı rakibi nemime saz. Kıldım huzuru kalbiyle ömürde bir namaz.'' Rakip öldü diyor Allah'a şükür. Ben de oradan geçiyordum. Cenazesi vardı. Davet ettiler. Safa dahil oldum. Ömrüm boyunca huzur içinde bir namaz kıldım. işte o rakibin cenaze namazıdır. Bu öyle kötü ki onunla yapılan mücadele ulvi. Onunla yapılan çarpışma insanı yüceltiyor. Çünkü tam menfi olan, tam zararlı olan, her yönüyle problem olanın karşısındasınız. Bu size bir seviye kazandırıyor daha işin başında. Ve onunla yapılan mücadelenin şiddeti. Onunla yapılan mücadelenin sürekliliği aşığı yüceltir. Öte yandan yine rakibi anlatan Necati merhum Sultan Fatih devrenin dev şairidir. Benim için ağlayın diyor. Merhametiniz varsa, biraz merhametiniz varsa benim için ağlayın. Çünkü buna en ziyada hak kazanan benim. Yâre kavuşmak nasip olmadığı gibi rakip ölüp de helvasını da yemiştiğimiz yok. Yani iki lezzete talip adam. Ya diyor sevgiliye kavuşacaksın en büyük lezzet hakiki maksat bu. O olmazsa bari hiç olmazsa yani festut kabiliğinden ikinci yani zorla geçiştirilen bir öğün gibi bari rakip ölse de helvasını yesek o da olmadı diyor. Acır isen gel necati dert mende acı kim ne bir dilber nasip oldu ne halvayı rakip. İşte bu. Bakış açısı içinde yani iyi, kötü, güzel, seven, sevilen rakip haddi zatında kul, Allah, aşık. Üçleminin ifade biçimidir. Fakat biraz dolaylıdır. Dedik ya şehir kolay anlaşılmayan bir şeydir. Hemen anlaşılacak olsa adam nesir yazar, makale yazar, niye şiir yazıyor? Demek ki zor anlaşılmasını murat ediyor. Bazen de çok başarılıları vardır onlardan. Naili gibi Yahya Kemal gibi hiç anlaşılmaz. Okursun okursun çok güzeldir ama anlamasın bir türlü. Anlamamanın verdiği bir haz vardır ve selam. Hiç anlamadan bazı mısralarına günlerce gözyaşlarıyla baktığımı ve onları akide şekeri gibi ağzımda gezdirdiğimi sizden saklayacak değilim. Naili'de de Yahya Kemal'de de böyle bir çok rastlanır. Ancak büsbütün bir anlaşılmazlık da değil tabi mesele. Biz güleriz, biz tebessüm ederiz, neşeliyizdir ancak bu hüznümüzün dışa yansımasıdır. Zira şunu çok iyi bilenlerdeniz. Gözlerin ağlaması ruhun gülmesidir. Zira insan beden ve ruhun bir araya gelmiş haline verilen isimdir. İkisi ayrıldığı zaman artık adı da değişir mertebesi de. Üzerine binilen beden adlı rakip, bakın ona da rakip denir, binilen şey. Üstünden ruh süvarisi indiği zaman hiç olur ve bütün kıymetini kaybeder. Onu derhal defnedersiniz, ihmal etseniz belediye devreye girer. Hazreti Mevlana buyuruyor ki... Beden adlı merkebe bindin, ahire doğru yola çıktın, adam gibi dizginleri tut da git, işi merkebe bıraksan ancak ahıra gidersin. Bir de tabi burası var gözden kaçırmamamız gereken, üç dilin bütün imkanlarını... Bol bol kullanabilen bir literatürden bahsediyoruz. Arabi, Farsî, Türkiye. Bu üç lisan eş yumurta üçüzü. Birbirinin kardeşi, üçüz kardeş. Ve o kadar bir araya gelmişler, o kadar da güzel geçinmişler ki araya biz girmeseydik her şey çok daha güzel olacaktı. Biz girdik araya ayırdık. Yahu nesini ayırıyorsun? Fuzuli bir beyt yazıyor. Beytin daha başlangıcındaki üç kelimenin biri Arapçadan, biri Farsçadan, biri Türkçe'den gelmiş. Üçü birden Türkçe ama ben lebin müştakiyam. Zühad kemsertali Ni tekim içmek hoş gelir hoş yarasu. Ben dudaklarına arzulu ihtiyaylıyım. Halbuki öbürü suyu istiyor. Serin suyu öyledir tabii. Bayık olan su içer, sarhoş olan şarabı ister. Her kelime bir mazmun, her kelime bir metafor ve hepsi lügatta, hayatta gördüğümüz mananın son derece dışında, uzağında ve bir başka üst evrenden bakar gibi bize mana hediyeleri gönderiyor. Diyor ki buradaki dudak dudak değil, şarap şarap değil, meyhane meyhane değil, akıllı ol. Peki nedir o halde? Sultan Fatih döneminin, çok güzel bir şairi Muğla'da yatmaktadır. İsmi şahidi 1504 yılında göçmüş. Muğlalı şahidi. Çok orijinal bir insandır. Dipnot olarak şunu arz etmek isterim. Uygun dostlarla, güzel insanlarla, hasbi olarak merhabalaşabildiğin bir ortamı bulursan bil ki cennetin bir prototipi içindesin. Kıymetini bil. Ve eğer değersiz. Değeri hiçe sayan bir grubun içinde, bir insanın yanında olmaya mahkum edilmişsen bil ki bu da cehennemden bir numuneye hapsedilmiş olmaktır. Dünyada ise cennetin de cehennemin de tezahürü ancak bu kadardır. Fakat sen ibret almaya bak, kargada ötüyor de, O bir başka türlü öter, bu başka türlü. İkisinin de çağrışımları vardır. İşte biz... Nabi merhumun dediğini hatırlayacak olursak, kimdir bizi meneğli yiyecek, bağı cinandan, mevruz federdir gireriz, hane bizimdir. Cennet bahçelerinin kapısına geleceğim de, birisi de bana halizan giremezsin diyecek, hiç tahmin etmiyorum. Niye? Babam Adem'den bana mirastır, babam al orası, tapu bizde <gülüyor> Tabi ümidin bu kadar ileri gitmesi doğru mudur diye sorulabilir ama dikkat buyuruyor, şairidir Şair milletine karşı biraz ihtiyatlı davranacaksınız. hoş. Tutacaksınız, sırtını sıvazlayacaksınız, karnı tok pek olacak. katıyen gönlünü kırmayacaksınız, iyi geçineceksiniz ama çok ciddi işlerde güvenmeye de gelmez. Neden? ayağa yere basmıyor adamın. Bir defa şahitliği dinlenmez. Tavsiye ederim kızı olanlara, kız isterse verilmez. İfadesine bakmayın, aklı başında birisi daha aynı şeyi söylerse o yönde hüküm kurun. Hakim olacak gençlere de onu söylemek isterim. Yani neden? Bakmıyor çünkü etrafına. O dördüncü boyutu zorlamaktan burada işleri ciddiye almıyor zaten. Burada olup biteni yahu idam sehvasının önünde espri yapan adama nedenir? Kaside sahasında en önde gelen şairimiz Erzurumlu Ömer Nef'i merhumdur. Ve dördüncü Murat gibi bir şairin elinde idama mahkum oldu. Hak ettiğinde de şüphe yoktur yani zulme falan uğramadı bal gibi hak ettiydi. İnfazdan hemen önce... Önünde bir fezleke var. Sudanlı bir vezir, siyahi bir vezir. Son bir işlemi yapıyor. Bir imza atılacak ve artık infaz başlayacak. Aksilik bu ya. Kalemden mürekkep damlar ve siyah mürekkep kağıdı berbat eder. Seyredenleri bir ürperti kaplar. Korkarlar bir an için. Uğursuzluğa falan hamlederler olur. Fakat nef'i merhum orada bulunan tek sakin kişidir. Ve der ki vezirim teriniz damladı. Ya siyah adamın terinin de siyah olacağından bahsetmek güzel bir espri ama biraz sonra infaza gidecek adam yapmasa iyi olmaz mıydı? Ama tabiat bu. Dördüncü Murat kendisine demişti ki bana bak zaman zaman bize de bir şeyler dediğin oldu, ses çıkarmadık, şair diye idare ettik ama bak İstanbul'da büyük arbede var, büyük sıkıntı var olağanüstü hal bölge valisi olarak Bayrampaşa'yı oraya tayin ettim onun karizmasını çizecek bir şey yapma canına okurum dedi zira o dönemde Bugün mesela en çok satan 3 gazetenin manşetine olumsuz bir biçimden yansıdığınızda başınıza ne gelirse bir tahayyül edin. Evlerden kapılardan ırak Allah saklasın. Kendinizi toparlayana kadar ömrünüz bitebilir. İşte nefiinin bir yergi kasidesine konu olmak tam da böyle bir şeydir. O zamanın medyası odur. Herkes onun ağzına bakmaktadır. Onun kaleminden damlayan şey eğer aleyhinize ise toparlayamazsınız. Sizi övdüyse başınız göğe değer. Bunu bildiği için de şu veya bu sebeple olağanüstü hal bölge valisi olarak atanan ve çok ciddi vazife beklenen Bayram Paşa'yı sarsmasın, ona zarar vermesin diye bizzat devlet başkanı şairi huzuruna çağırır ve bunu öğütler. Peki falan der ama kafiye tutsun babamı hicbetmezsem namerdin diyen nefiinin tabiatı galip gelir sözünde duramaz bir defa vurur. Bayram Paşa bir gider gelir bir daha vurur bir daha dayanılacak gibi değil başka kabahatleri de vardır tabii ve 4. Murat ki o gözünü budaktan esirgemeyen bir devlet başkanı olarak tarihe geçmiştir. Çok özel bir insandır ard arda kazandığı iki zafer Bağdat ve Erivan herhangi birinde tökez devleti Osmani'nin yıkılışı en az iki asır geri giderdi. O kadar mühim bir insandır. 30 yaşında altında vefat etmiştir. Çelik iradeli bir adam. Gözünü budaktan sakınmıyor. Ama o öyleyse yanındaki şairi de sözünü dudaktan esirlemiyor. İşte böyle bir kalite yarışıydı ve nihayet o gün geldi ve hazin bir şekilde nefliye merhumu uğurladık. İşte o gün söylediği şöyle bir üç beyt daha vardır ki sağlam karakter, karizma özgüven nasıl bir şey diye günümüz insanına örnek gösterilmesi gerekse sayısız örnekten konumuz olduğu için bunu gösterebilirim büyük rahatlıkla diyor ki ey dil hele bu alemde bir adem yok var ise de ehli dile mahrem yok imiş gam çekme eğer hakikatte isen farz eyle elan el an yine alem yok diyor ki dünyadan geldim gidiyorum biraz sonra aranızda olmayacağım adam gibi bir adam göremeden gidiyoruz veselah fakat gönül erbabı olduğu için... ...hakiki, makbul, güzel bir insanı da... ...karşısına alıp... ...ahiretteki durumunu zora sokmamak için... ...ikinci Mısır'da durumu toparlıyor. Var ise de bize rastlamadı belki. Belki biz görmedik hani vardır falan. Orada da bir parantez açıyor kendini kurtaracak. Devamında diyor ki... ...telaş etme. Buradan oraya göçüyorsun diye panik yapma. Gam çekme eğer hakikatte Arif isen. Arif olan için telaşa mahal yoktur. Niye? Farz eyle ki yine alem yoğuymiş. Yüz yıl önce neredeydin Nefi? Hesapta bile yoktun değil mi? Tabiatta serbest halde dolaşan vitamindin, seni sayan, bilen, adını tanıyan yoktu. Geldin, e gidiyorsun, gelirken bir şey mi getirdin? Yokluktan geldiğine göre giderken bir şey kaybetmiş oluyorsun. Sıfırdan sıfır çıktı, kalan yine sıfırdır. Hiçbir kaybın yok. İnsanın adem diyarından, yokluk aleminden dünyaya emaneten geldiğini ve giderken... Panik yapmaması icap ettiğini idam sehpasının önünde törenlim bir şair. Dördüncü muradı övmesi icap etmiş. Yeri gelmiş, övdüğü şahsın ayaklarını yerden kesmesi lazım. Beklenen budur ki modern telakki de şairlerimizin devlet başkanlarına karşı bir miktar böyle çok af buyurun tabasbus içerisinde bir yaltaklanma içerisinde olduğunu zannederler. Çok berbat bir haksız zandır. İşte delil buyurun. Nef'i övecek dördüncü muradı. Hakikaten de övüyor ama övdüğü şiirin bir yerinde bakın ne diyor. Öyle büyüksün ki sultanım seni benim gibi bir şair övmek dedi. Peki kim övüldü şimdi? Dünyanın batısına doğru bakıp biraz dinlenerek gördüğümüz bizde bundan yok mu acaba dediğimiz Hümor adlı kabiliyet haddi zatında bizim öz biz mirasımızla aramızdaki ilişkiyi henüz düzenleyemedik. Böyle bir sıkıntı var. Kendisine dalga geçilecekse bizimkiler ala yaparlar bunu. Der ki mesela eblehanı dama çekmektir taazzum garaz Yoksa herkes kendi vicdanında miktarın bilir. 1826 vefat Yenişehirli Avni. Ben diyor zaman zaman övünürüm. Belli etmeden böyle fazlaca övünürüm ama bir maksat vardır. Nedir o? Ahmakları tuzağa çekmek için yaparım bunu hemen de düşerler. Yoksa kaç para ettiğinden bilmez miyim? Övünüyorsam bunu mahsus yapıyorum. Hak etmediğimin de bilincindeyim. Bu Muhatabıma karşı bir gayretim de yok. Şair Hayali Bey Yok ki, Ne zillet vermeye ragıp, Ne devlet hahımız vardır. gayrı gayra yar olsun bizim Allah'ımız vardır. Bir medeniyetin özeti denebilecek bir beyniz. 1555'te vefat eden Hayali Bey, tekrar ediyorum. Ne zillet vermeye ragıp, ne devlet hafımız vardır ko gayrı gayra yar olsun bizim Allah'ımız vardır birini indirmek gibi bir arzum yok kendim yukarı çıkmak gibi bir iştahım da yok aşağısı yukarısı fark etmez bırak başkaları başkalarına yar olsun işlerine de karışmam bizim Allah'ımız vardır ko gayrı gayra yar olsun Arifi ahvali olan bir halete dil bağlamaz. İnkulabe zaman ikbal olur, idbar olur. Vâdat ve Aynı dönemdeki insanlardan bahsediyorum. 1555 öbürde 1560 küsur. Yani hepsi birden hayatta bunların. Birinci sınıf bir sürü adam var hayatta. Şaşılacak şey. Gazi Üniversitesi'nde bir konferans sırasında bana delikanlı sordu. Hocam dedi şimdi not aldım dedi. İşte dinlemiyor gibiydi ama çocuk dinlemiyor diye kızıyordum için için halbuki. Oysa tamamen not çıkarmış. Ya, eksik de yok. Dedi ki, 12 şairden bahsettiniz, hepsi 16. yüzyılda. Ve ben dedi, Türk dili Edebiyat okuduğum halde bunlardan 9'unun adını bugün sizden duydum. İltifata bak, çok hoşuma gitti. De, hüzünle beraber. Yani sevindiğin şey en üzücü şey. Yani benden duyduğu için sevineyim ama birader Türk dili Edebiyat okurken bari hiç olmazsa, benim birer ikişer gazeliyle tanısa iyi olmaz mıydı? Zaten soruda da o. Nasıl oluyor da aynı çapta, birinci sınıf, first class, 12 şair ki siz sadece bu kadarından bahsettiniz daha da vardır. Aynı anda yaşıyor ve biz bunların adlarını duymayabiliyoruz. Ve bundan dolayı bir eksiklik de duymuyoruz. Bir üzüntü de duymuyoruz. Nasıl oluyor bu? Nasıl bir eğitim sistemidir falan diyerek kendi tembelliğini de ikrar ederek bir soru sordu. Cevap vermek zorunda kaldım. Aynı dönemde İngilizlerin bir Shakespeare'i var. İkinci bir isim arasanız zor bulursunuz. E, tek bir ismi insanlar unutur mu? Unutulmaz. Ezberi kolay. Sende isim çok da onda. Adamlar öyle şeyler söylüyorlar ki kardeşim gözün kamaşıyor. Çok parlak güneş karşısında ışıktan korkan yarasa gibi olduk. Ve Hayali Bey tam bu noktada bize dört uçan hayvan üzerinden hayatın felsefesini özetliyor. Dide-i Huffaş görmez Afitab'ın rengini. Oldu her pervanenin odlara yanmak pişesi. Ey Hayali derdi aşka herkes olmaz aşina bu maviran gül gülzardır gül endişesi. Yarasa karanlık mağaraları mekan tutar. Işığı görmeye bile tahammülü yoktur. Öte yandan küçücük pervane gözle bile göremezsiniz. O küçücük kelebek işte şunlar. Işığı görmek şöyle dursun. Girip içine yanmayı canlarına minnet bilirler. Pervane için donara gölmek felakettir. Gider seve seve yanar. ''Netice itibariyle herkes aşk derdine aşina olmaya ehil değildir bu kabiliyet. Herkeste yok hayaliciğim.'' ''Nitekim baykuş viranelerde, bülbül gül bahçesinde konaklar. Herkesin yeri, makamı, mekanı ayrı.'' ''Sinek var, karnını doyurmak için girip çıkmadığı delik yok.'' ''Anka kuşu var, kaftanın tepesine konmuş kendisini gören de yok ama gıdası ayağına giriyor.'' ''Öyle değil miydi?'' peşine düştüğün rızkın en kıymetlisi ana sütüydü ve sana ihtiyaç olduğu zaman en küçük bir zahmetine hacet olmadan sana ulaştırmadım. Bu telaş niye? Olsa halkın rızkı hasıl verzişi tedbirden bize ban mahrum olurdu şiirden insanların nafakasını temin etmeleri rızıklarına kavuşmaları gayretle, çalışmayla, kabiliyetle, kol kuvvetiyle zihin kabiliyetiyle olsaydı ağzı dili söylemez kundak bebesi ana sütünden mahrum olurdu oluyor mu? don't panic telaşa mahal yok yani senin ne yiyeceğin ne içeceğin kaç nefes alacaksın sadece senin tarafından bilinmiyor sen de bilmeyi ver Telaşa mahal yok işine bak sen hazreti ali harf sırasında ordunun morali bozulduğu zaman ortaya atılır arapça dört mısra söylermiş büyük bir şairdi biliyorsunuz ayrıca bir özelliği de odur iki gün için ölümden çekinen kişi beni şaşırtır diri ölümün geldiği gün, biri gelmediği gün. Geldiği gün telaşana hacet yolculuk durmaz. Gelmediği gün ortada ölüm yok. Ne panik yapıyorsun? İşine baksa. İşine bak, işine, önündeki vazifeye bak. Şeyh Galip merhum ise bunu çok daha nükteli bir biçimde söyler der ki: Merdanelik asaleti meydanda bellidir. Hayber günü babasını kim sordu dıldılın? Merdanelik yiğitlik, asalet. Adamlık meydanda belli olur. Çık hünerini göster. Hayber savaşının olduğu o günde. Hazreti Ali'nin bindiği at düldül. Düzeltiyorum, at değil. Katır. Katır düldül. Yani babası eşek. Babasının merkep olduğu bile sorulmadı. Neden? Netice hasıl olmuştur. Merdanelik asaleti meydanda bellidir. Ve hüküm neticeye göredir. Yani sen... Takıntıyı bırak. Şu mu oldu, bu mu geldi, girdim mi çıktım, mı? Boşver diyor şair. Bunları ben söylemiyorum tabii biliyorsunuz ki. Şairlerden size nakil yapıyorum. Ve size kısa bir aşk hikayesi. The Love Story. Sultan Fatih merhumun İstanbul'u fethetmesi diye bir şey olmasaydı bile tarihte. Yani o İstanbul'u fethetmeseydi. Devlet başkanı bile olmasaydı. 49 yaşında.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 Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Süleymaniye kütüphanelerinde Türkçe kitapları taradı. 51 yıl ne aradın bu tozların arasında dediler kendisine. Eğlenecek bir zürü şey var İstanbul'da ne ararsan bulunuyor. Yaşın genç, arkanda koskoca Büyük Britanya. İstediğin kadar para var yani hiç mi yer bulamadın dediler. Bu tabi günümüz Türkçesiyle e, aklından zorunlu var demenin kibarcasıdır. Biraz entelektüel biçimde ifadesidir. Anladı tabi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 Çocuğun eli ayağı dolaştı. Olacak işte. İstanbul Fatih, Devlet Başkanı Sultan Fatih'e ben nasıl olur da müsait değil hocamız Derim Efendim gibilerden duraksadım. Aldığı cevap. Tabip vefa dedi ki: "El-emru fevka'l-edep, emir edebi aşar. Kendince edep yapma, delileri yap, git söyle. Endişeye mahal yok, göreceksin." Yani tahmin ettiğin gibi karşılamayacak. Nitekim bu haber gelince Sultan Fatih'in gözleri doldu. Yanındaki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 Kıyamet sabahına kadar sürecek bir uzun hikayedir. Bahsimize dönelim. Çocuk bu durumu rapor etmek üzere Ebu'l-Vefa hazretlerine geri döndü efendim. Hüzünle ayrıldılar sultanımız demek üzere. Fakat baktı ki Ebu'l-Vefa daha üzgün. Ve bu defa kendini tutamadı. Efendim kusura bakmayın sormak ihtiyacımdayımdı. Yoksa çabuklar. Üzgün ayrıldılar. Görüyoruz ki siz de üzgünsünüz. Çağırmamıştı. Gelmişti. Gelene git demek ise adetiniz değil. Ne oldu da kabul buyurmadınız? Birkaç dakikacıkta da olsa bir görüşmeye izin vermediniz. Buyurdu ki Hazret, hikmetler var evlat, vazifeler var. O gaza askeridir, biz dua askeriyiz. O orada lazım, biz burada. Buranın lezzetini alırsa aşka istidadı vardır, girer ve çıkmaz. Tacı tahtı terk eder. Vazifeye hıyanet etmiş oluruz. Ben onunla görüşemeyiz falan demedim. O size öyle geldi. Ona dediğim ayrılık olmayan yere randevu vermektir o kadar. Onunla orada görüşeceğiz. İşte şair bunu şu şekilde ifade edendirir. Der ki, ihtimali hicr teşvişine değmez zevki vasıl. Vasıl ki var anda hicran ihtimali neylerim? Ayrılık ihtimalini içeren bir kavuşmaya kavuşma bile demem. De ben onu istemem. İstediğim kavuşma peşi sıra ayrılık gelmeyendir. O ise Dünyada olmaz. Neden? Dardır da onda. Zamanı dar, mekanı dar. Dört üstü dört olur mu safa cihanda kim? Merbut-i çarmıhı anasır bulunmuşuz. Da dalma mümkün idi felekten yan eyleyim. Birkaç zaman içinde misafir bulunmuşuz diyor Şeyh Galip ki şu demektir. Bana nasılsın, iyi misin falan diye soruyorsunuz. Dört dörtlük bir iyilikten nasıl bahsedebilirim ki? Dört zıt unsurun bileşiminden insan kılığında geldiğim dünyada her şey yerli yerinde olsa ya su rahatsız ya toprak ya hava huzursuz ya ateş. Bu dört zıt çiviye çakılmış durumdayım. Merbuti çarmıhı anasır dört unsur çivisine çakılı çarmıhı dört mühür. Bahtiyarlık tahsil etmek, mutluluk almak, daha da alma. mümkün idi felekten ya neyleyim. Çok ısrar etse, kapıyı çalsak, beklesek belki mutluluk tahsil etme imkanı vardı. Oluru vardı belki ama şu iki sebeple yapamadık. Bir, misafirdik. Ev sahibinin ikramına yetinmek mürüvvettendi. Ava geldiydik bu aleme ama heyhat biz av olduk. Dört zıt unsur arasında garip bir hikayenin kahramanıyız ve selam diyoruz Salih Baba. 1910'da uğurladığımız Salih Baba. Bizim hüznümüz yeis değildir, ümitsizlik değildir, kahır değildir. Yani içinde bulunduğumuz yüzyılda gördüğümüz durdurun dünyaya inecek var havasında bir arabesk tutum falan değildir. Bu hüzün saadeti içinde barındırır. Neden beden ve ruh birbirine zıt ve ikisine birden insan diyorlar da ondan. Almakla beden doyar, vermekle ruh doyar da ondan. Ruhunun farkında olmamak hastalığıyla ise biz asla mağlul değilizdir. Niye? E bu insanları tanıyoruz. Bunların arka planındaki hissiyata hiç değilse komşuyuz. Hiç değilse yabancımız değil. Onlar bize şöyle bir hikaye anlatırlar. Sultan Fatih merhumun yüz yüze görüşemeyip dostluk ettiği bir diğer zat da Muğlalı Şahidi idi. Biraz önce kendisine temas eder gibi olduk ama beyitini söylemedik. Beyti şu. Şahidi derdü beladır şahidi aşku vela semt-i dava etme râburhane gelmişlerdeniz. Divan şiiri dinlerken tavsiye ederim sevgili gençler. Manayı hiç düşünmeyin. Tutur. Ahenksiz alıp götürecek. Malayı anlatan biri var nasıl olsa Allah hayırlı ömürler versin. Şiir vadisinde manada ısrar etmek gülbülü eti için kesmeye benzer. O manadan haberdar olunur ama aceleye mahal yoktur. Bir defa şiirin kendi ayak sesi var alıp götürüyor. Çok ciddi bir şey dediği vezninden belli. Baksana lafa. Şahidi derdü beladır. Şahidi aşkı vela. Sevti dava etmeye lürhane gelmişler deniz eminim ciddi bir şey söylüyor manaya gelince biz diyor o mecliste başlangıçta hikayenin başında Cenab-ı Hakk'ın ruhlara ilahi aşkı sunduğu o güne döndüğümüzde orada aldığımız aşk ile sarhoş yola çıktık elestü birabbiküm kalû velâ ben sizin Rabbiniz değil miyim evet ya Rabbi, söz verdik ya sözünde dur artık ya niye söz verdik Bela dedik ya Belanın öbür anlamı da bizimle beraber geldi dünyaya. O yüzden belasız gün yok. Bekleme. Olmayan bir şey ararsan üzüntü çekersin. Fakat bahsimize dönecek olursak, işte biz öyle çıktık yola. Gidiş istikameti de bellidir. Son durak cennet bilette öyle yazıyor. Elest meclisinden çıktım cennete doğru gidiyorum. Varış belli, gidiş belli. Kim dedi meşkul asker, yattığı toprak belli, tuttuğu bayrak belli demişti şair. Aşıklık, adamlık, vela, dostluk için şahit lazımmış. Delil devşirmek lazımmış ve o delil... Bela çekmekle oluyormuş. Adı geçen bela ise dünyada bulunuyormuş. O yüzden dünyaya şöyle bir uğradık. Kalıcı değiliz. Bizi içinizden kabul etmeyin. Bir işimiz var uğradık hemen gideceğiz. Toplayın eşyamı işim acele. Necip Fazıl öyle demişti. Gökte zamansızlık hangi noktada? Elindeyse yıldız yıldız hecede. Hüküm yazılıyken kara tahtada. insan yine çare arar ecele Gençlik geçti gitti bir günlük süstü. ''Nefsim doymamaktan dünyaya küstü, eser darmadağın emek yüzüstü, toplayın eşyamı işim acele.'' Ona sordular günün birinde, bizimkiler fena halde nüktedandır bildiğiniz gibi. İngilizler bir ansiklopedi yapmış, koskoca Türk Edebiyatı'ndan bula bula iki isim bulmuşlar üstad. İki kişinin adı geçiyormuş, ikincisi kim dedi. <gülüyor> Rahmetli arkadaşlar da öyleydi, birisi vardı, ev satacak... Evinin satılığa çıkarmış bir türlü de satılamıyor. Aksilik var. Sormuşlar ya ne oluyor da satamıyorsun sen? Sahibinden satılık. Araya emlakçı falan koymuyor, İşini kendisi takip Hele biz bir müşteri gibi gelelim senin evine de görelim bakalım nasıl oluyor da almıyorlar. Çok fiyat mı söylüyorsun? Canlarını sıkacak bir şey. Şöyle getirmişler ha. Müşteriye şöyle diyor. Bakın şu pencereden kabristan görünüyor. Şuradan cezaevi. Arka taraftan da hastane. Ömür zaten bu üçünün arasında gelir geçer. Siz bu evi alın kim <gülüyor> hayatla da dalga geçiyor hayatla kendisiyle dalga geçiyor işte insanımız böyle şimdilerde batıdan öğrenmeye çalışıyoruz onlar bize diyorlar ki kendini hafife al işini ciddiye e doğru da kardeşim bu bana ait olan bir şey yani benim bunda haberim yok zira bu medeniyet bize ne veriyor mesela sıkça karşılaştığım bir sorudur ya divin şirle bu kadar ilgileniyorsun ne kazancın var iki tane temel kazanç var bir bu edebiyat bana sevildiğimi hatırlatıyor an be an Diyor ki bana, Hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen, merdümü dide-i ekvan olan ademsin sen, kainatın özeti olan insan olduğunu, muhatap kabul edildiğini, adam yerine konduğunu sakın unutma. Kendi kıymetini sen zayi etmezsen, veren almaz. Büyüklük odur ki, verdiğini geri almaz. İkinci kazanç, Eğer yerde sürünecek olursam, tezellül haline düşüp, solucan gibi sürünmeye başlarsam tutar beni ayağa kaldırır haddimi aşar uçarsam yere indirir ne tezellül ne tekebbür tevazu halinde yürüyeceksin adam gibi ayakların var yürüyeceksin uçmak yok sana kanat verilmedi tamam mı der manda. ve ruh sağlığını hep dengede tutar rahmetli Seyyid Ahmet Arbasiye yazdığı 30 küsur kitaptan bahisler bir övgüde bulunacak oldular 1400 yıllık koroya bir çığlıkla iştirak ettim hepsi bu. Bir insanın en büyük sermayesi, en büyük kazancı kendini tanımasıdır. Zira kendini tanıyınca onu yapanı da tanır ve maksada kavuşur. Edebiyatımız bu hizmeti görüyor. Bizi hep ikaz ediyor, bizi hep canlı tutuyor. Bir başka aşk hikayesi, bu daha kısa, yine Sultan Fatih'le ait. Merhum Sultan Fatih'in çok iyi görüştüğü halde, mektupla vesaire görüştüğü, iliştiği, Hadide, yüz yüze gelmediği birkaç dostu vardır. Biri biraz önce bir defa Hazretleri'nde kısa çatı bahsettik. Biri Muğla'lı şahidi, biri de İranlı cami, Molla Cami Hazretleri. Tasavvuf edebiyatının en önde gelen isimlerinden biridir. Büyük bir İslam alimidir. Hezarfen eskilerin değişiyler. Çok çeşitli yönleri, kabiliyetleri olan, bin türlü mahareti olan insanlara eskiler Hezarfen derlerdi. Öyle biriydi. İran edebiyatının da şüphe yoktur ki ilk beşinin içindedir. Mektup yazdı, onu istedi. İstanbul'a davet etti. Hazret tevazu etti, lütfetti. İran'ın kuzeyinden epeyde uzak bir yerdir, camındadır kendisi. O yüzden cami ediyorlar, molla cami. İstanbul'a kadar gitmek üzere karadan yola çıkıldı. Konya'da gecelerken sabah devam edilmek üzere bir acı haber geldi. Sultan Fatih vefat etti, döndü. Görüşemediler. O görüşmede tehir oldu ahirete. Yani orada iş çok. Gittiğimiz zaman o... Oh Geçen de bir öyle diyor, Eyüp Sultan'da dolaşıyoruz. Orada yatanların listesi var kocaman, vermer tablardır, tab tab Abi burada akşamları ne muhabbet E tabi ya, gündüzler sen gidiyorsun Ankara'da, ben son bloklar arasında canın çıkıyor. Geleceğim buraya, orada onun sohbeti var, burada bunun muhabbeti var. Da, tabi acelesi de yok bir yandan. Gelmiş hacı duvarına, değil mi? 80 yaşında hacı, Kabe-i Şerif'in örtüsüne sarılmış ağlayarak dua ediyor. iş görüyor. Allah'ım canımı burada al ama bu sefer değil diyor. Molla Cami Hazretleri'nin kendisinin Şevahid'in ve içinde eserini de anmadan geçmek haksızlık olur. Bir ilaçtır, bir sevdadır. Gittiğimiz zaman bize de faydası olur diye tamamen egoist düşüncelerle, tavsiye ve hatta vasiyet olarak arz etmek isterim. Ya Resulallah çebaşet çünsegi eshabı kehf, dahili cennet şevender zümreyi ahbabı tu o revetter cennetü men der cehennem keyravest O segi eshabı kerfvest men segi ashabı tu Hani yedi kişi vardı eshabı kerf, yedi kahraman Yemli, Hamek, Selina, Mislina, Mernuş, Debernuş, Şazenuş, Kefeş, Tatayuş adlı yedi kişi Bunlar Sonsuz hayatlarını tehlikeden kurtarmak için zalim yönetimden hicret ettiler ve Cenab-ı Hak onlara bir uyku verdi. Bu muazzam bir mucize tezahür etti. Yüzlerce yıl uyudular, uyandılar, ekmek almak istediler. Anladılar ki bildikleri gibi değil iş filan, biliyorsunuz hikayeyi. Rivayet muhteliftir, Tarsus'ta yatıyor diyen var, başka yerleri gösterenler var, mühim değildir. Herkes sahip çıkıyor, çıkılmalı. Belki burada yatıyor, kim bilebilir. Tanışmadık, nasip olmadı, erken gittiler. Hz. Peygamber onlara, ahbabım dedi. ''Ahbap dostlar yani, ne imba, ahbabım'' dedi. Hazreti Peygamber'in bu sözü üzerine o ahbabın kendilerinden maada peşine takılan köpek adı kıtmir de cennetlik oldu. Ve şair ve sultan Molla Camii Hazretleri diyor ki, ''Kıtmir cennete gitmiş ya Resulallah, zerrece itirazım yok haşa.'' ''Sen ahbab'' dedikten sonra peşine takılan köpek de tabii gider de... Ya razı ve ahbabın üstünde ashab var ve ben ashabının köpeğiyim. O köpek cennete gitti, şefaat buyur. Ben de gideyim, biz ikimiz orada iyi anlaşırız. Ashabının köpeğiyim, cehennemi hak etmiş olsam da. İşte aşk böyle bir şey herhalde, terennüm böyle bir şey. Hasen-i Basri Hazretleri'nin duasını hatırlamamak kabil mi? Şöyle dua ederdi. Ya Rabbi, cehennemi hak ettiğimi biliyorum ama girersem iblis sevinecek, beni affet. Öte, öte yandan bir sahabi çok yaşlıydı, 80'in üzerinde ve son kalan sahabi, hayatta kalan sahabilerden de kendini de gizlerdi. İnsanlar bilsin ve hürmet etsin, el etek öpsün istemezdi, gizli sıradan biriymiş gibi, ya aciz bir ihtiyarmış gibi hayatını sürdürürdü ama bilen de bilirdi. Dahil olduğu ordunun komutanı tabiinden gençlik. Zat onu biliyordu ve gece gizlice çadırına gelip dedi ki sahabi olduğunuzu biliyorum efendim kader. Sırrınızı saklıyorum bugüne kadar sakladım. Bundan sonra da Allah gereğini yaparım ama ordunun işi hayli zor. Yarın bu iş bitmezse kusura bakmayın sizi ifşa edeceğim. Yavrum bunu bana niye söylüyorsun dedi. Siz dedi dua etmeyebilirsiniz. Onun dizinin dibinde yetiştiniz aleyhisselatü vesselam. Bizim bilmediklerimizi bilirsiniz. Sizin hatırınız var dost hatırı. Onun dostusunuz siz. Sahabi dost demek. Kerem edin, lütfedin. Nasıl ediliyorsa öyle edin. Bu gece dua edin. Yarın bu iş bitsin. Yoksa imşa edeceğim. Hazret beni fena yakaladın. Delikanlı değil. Genç komutanı gönderdikten sonra secdeye baktı ve şöyle dua etti. Ya Rabbi bu çocuğun maksadını hasıl et. Yoksa... Rahmetini aleme ilan ederim, sana secde eden kalmaz. Nail'i merhumu hatırlıyorum. Ey Nail'i hamuşi hikemdir ama eşar böyle söyler üstad söyleyince. Biz diyor Nail'i susmanın fazilet olduğunu çok iyi biliriz. Nereden biliriz? Hani adam demiş ya. Her kişiyi sözüyle tartarım arkadaş. İyi biri midir değil midir konuşmasından anlar. Biraz konuşmazsa hiç o kadar akıllı adam yok ki demiş. <gülüyor> Evet susmanın fazilet olduğunu biliriz ama diyor Nail'i konuşunca da böyle konuşuyoruz siz de takdir edin. Diye. Gerçi hikaye malumunuzdur bizzat Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hikayelerin en güzeli kıssaların en güzeli dediği ve Kur'an-ı Kerim'de uzun uzun anlatılan Hazreti Yusuf kıssası üzerinden yazmıştır söylemiştir bu mısraları Ayşe annemiz. Hazreti Yusuf Mısır pazarında köle olarak satılır. Orada bulunan bütün zenginler nesi var nesi yoksa pazara koşarlar. Hazreti Yusuf'a müşteri olurlar. Züleyha kazanır sonra. Onun güzelliği hakkında bizzat Cenabı Peygamber şöyle buyurmuştur. Güzellik denilen nesne ikiye taksim olundu. Yarısı kardeşim Yusuf'a verildi. Kalan yarısı insanlara yetti. Öyle güzeldir. O güzelliği sebebiyle... O sevimdiliği, o letafeti sebebiyle biliyorsunuz babası namaz sırasında şöyle gözüyle oğluma bir şey mi oldu diyerek bakar gibi oldu diye gözlerini kaybetti. Senelerce hasret çekti. Aşk büyük olunca gayret de büyük oluyor. Ötayamdan bizzat kendisi hapisteyken kendisinden önce tahliye olan birisine imparatorun yanında halimizi hatırlatıver dediği için. Cenab-ı Hak benden başkasından yardım istedin mi diyerek Ama senelerce hapiste tuttu. Aşk büyük, gayret büyük, ceza büyük. Tabii bu şefkat tokadı sevilenler arasında, bir halise var ile canan arasında. Bize etmek düşer. Seyrederken imrenmek bir miktar nasiptar olmak için de talep etmek düşer. İşte onu satın almak isteyenler diyor Hazreti Ayşe seni görmüş olsalardı ya Resulallah orada bir kuruş harcamazlardı da bütün servetlerini seni görmeye ayırırlardı. Seni tanımadıkları için Yusuf'a para verdiler. Öte yandan Hazreti Yusuf'u alıp da ona aşık olan kraliçe Züleyha değil mi? Züleyha kınandı. Kadınlar dediler ki bak bak koskoca kraliçe satın aldığı köleye aşık olmuş. Aşıklar kınanır böyle. Aşıklar hep tan edilen Taşlanan, melamete uğrayan insanlardır ama onun karşısındaki duruş mühimdir, aşkın namusudur. Çektiği çileler sebebiyle suk koy vermek var, sadakatini arttırmak var. İşte Sultan Fatih şiirinde, aşkın kanununda bunu ifade eder. Der ki ne kadar çile çekersen sadakatin o kadar artmalı yoksa adam yerine koyma. İşte o kadınlara ders vermek için Züleyha, Hazreti Yusuf'u perde arkasına sakladı ve onların eline birer elma ve bıçak verip keskin bıçaklar verip işaret edince kesin şimdi bekleyin dedi. Perdeyi aniden açtılar. Hazreti Yusuf'u gördüğü zaman kadınların akılları başlarından gitti. Elmaları keseceğim diye ellerini doğradılar ve ortalık kan gölü oldu. Sonradan fark ettiler. Hiç acı çekmeden ellerini kesmişler meğer. Bu hadiseye atfen biraz sonra okuyacağım. Henüz okumadığım Dört Mısra'da Hazreti Aişe Mısır kadınları seni görselerdi değil ellerini kalplerini keserler yine acı duymazlardı ya Resulullah demiştir. Wala fi Yusufa min ma kulubi ala hikayenin özetidir bu dört mısra. Seni görseler Yusuf'a para vermezlerdi. Züleyha'yı kınayanlar seni bilselerdi, görselerdi, kalplerini keserlerdi. Hazreti Peygamber'e sordular, en çok kimi seversin ya Resulallah? Ayşe'yi dedi. Erkeklerdendir Ayşe'nin babasını dedi. <gülüyor> Hazreti Ebu Bekir'de, babasına. O öyle bir aşktır ki bütün aşkın kaynağı. Hazreti Peygamber Miraç gecesinde hiç kimse hasip olmayan bir surette Allahu u Azimuşşan ile konuştu. Gördü ve konuştu. Kendisine şu denildi. Ne istiyorsun? Dedi ki cevabım, ''Ben geldim bu devlete eriştim ama ümmetim için endişeliyim. Çok günah işliyorlar, korkarım cehenneme gidecekler.'' Süleyman Çelebi dilinden aldığı cevap, ''Ben sana aşık olunca ey şerif, senin olmaz mı dü alem ey latif?'' ümmetini sana verdim ey Habib cennetimi anlara kıldım nasip Dilerim, ey Habibim nedir ol ki diledin bir avuç toprağı minnet eyledin cenneti verdim başka bir isteğin var mı? Dedi. biz orada bahse konu edilenleriz biz orada anılanlarız o açıdan kıymetini bilmemiz işte edebiyatımız bize bunu hatırlatıyor sevildiğini bil yanlış yapma diyor ve bize aşkın kaidesini öğretiyor son belit diyor ki Şimdilik üstünü sana, aşkı bana vermişler. Ariyettir bu da cana, ne senindir ne benim. Güzelliği sana verdiler, aşkı bana verdiler. Fakat bu ikisi emanettir. Ne senindir ne benim, sahip çıkma, benimdir deme, gereğini yap. Bu bir imtihandır. Bayezid-i Bistami Hazretleri gidiyordu. Talebeleriyle beraber yanında bir kelp, af buyurun köpek. Köpek tiksinilecek bir vaziyette herkes burnunu tutup uzaklaşıyor. Bayezid de Bistami gelin dedi gelin. Bakın bu bana lisan-ı haliyle ne söylüyor size aktarayım. Lisan ı haliyle söylemek. Bu dille söylemek var bir de haliyle söylemek var. Hal lisanıyla söylenen kal lisanıyla söylenenden önde gelir. Diyor ki ey Bayezid seni evliyanın sultanı beni tiksinilecek köpek yaratan Allah dilerse bunun tersini yapabilirdi. Ve hala yapabilir. Sahip olduğu şey emanettir. Kıymetini bil, kibretme. Bakın, bir Allah dostundan, bir sultandan alınan ders. Günümüz insanının en çok ihtiyaç duyduğu bu coğrafyanın, bu tarihin ikisinin buluştuğu eksenin çocuklarının en büyük ihtiyacı kendisine miras olarak bırakılan sandıverin kapağını açıp kokuyu içe çekmekten ibarettir. Kulak verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Söz Nisan yağmuru gibidir. Hesafsızca yağar ama ancak deniz kulağına düşen ince olur. Sühan ez-müstemi'an kadre-i rezâîb katradır <gülüyor> gibi şedef, gûhhar-ı var şevet. Her şey gönlünüz olsun.